أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما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 Alâzzin yuzaıron min kum min nisaîhim, ma hunn aumhatîhim, ma hunn aumhatîhim,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 zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثم يعودون لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 hududullah buna imkan bulamayanında, hanımıyla temasta bulunmadan önce,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 Adun Allah ve Resulü Kubütü kma Kubütel Zin min Qablihim. Vüd anzelnayet beynat.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 Yüma ibağthuhum Allah jami' fa yunb'euhu bma amilu ıhçahuh Allah ala klli şeyi şehid. Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah. Onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. أَلَمْ تَرَا أَنَّ ma يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَّ جُوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ Vela beştün illa hu ve sabishum, vela adana min zâlik, vela akrar illa hu ve ma'hum aynama kanu, thumb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 Alam tara ila lüzzinuhu aninna jwa, thumma yaudun limanuhu anhu yatna joun bil ithm ve huduani Videjaa o kahiyok bima nam yahiyok bhi Allah ve qolun fi anfus him lola yahdibun Allah bima nqul. Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zamanda seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azab etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ya ay yehal, ladin amanu, ıda tenajetum, falat tenajo bil ithmi ve aludwan ve ve وَتَنَا bil الْبِرِّ وَاتَّقُوَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyana fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. İnman njoa min al-shayqan liyhzun al-lazin amanu ve liṣ-biḍārhim şeyan illa bi-izni Allah ve ala Allah muminun Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytancı biriştir. Ama Allah'ın izni olmadan O, mü'minlere hiçbir zarar veremez. Mü'minler ancak Allah'a güvensinler. Ya eyyühellezîne âmenû İzâ qîle lekum tefessahû fil mecalisi Fafsahû yefsahillâhu lekum Ve izâ qîlen şuzû fen şuzû وَإِذَا قِيلَنْ شُزُوا فَنْ شُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman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 Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edilen 200'lük kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Eadallahu lehum azaben şedîden Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır.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 لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا أُولَٓئِكَ أَصْحَابٌ نَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yüma yabghthuhum Allah jami'a, fiyhlifun lehuk, kma yhlifun l-kum, wiyhsabun ala şey. Ala innhum hum al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 Allaha Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ عَز۪يزٌ Allah levh-i mahfuzda and olsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يدون من الله ورسوله ولو كانوا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ Olaik kâtabî qulubîhîmûl iman ve ayyedhû bırohîm minhu ve yedâhilhû jannat ve yedâhilhû jannatî tajri min tahtîh al Rahmiyyallahu onlara ve ruzu onlar. Olaik Allah'a ve ahiret gününe inanan.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 Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Subhâlillâhi mâ ve mâ fil ardı Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi Allahı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Who the which the which the which the which the which the which the which ان انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب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 فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّقُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Onların mallarından...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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler Allah peygamber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 ولا يجدون في صدورهم حاجه مما آتاهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه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 Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Alam tara ila al-lazin nafquu yqlunu li-ixwanihimul-lazin kfaru min ahli al-kitab la in achrjatum la naxrjun ve la nuti'u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 Andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız mutlaka size yardım ederiz." dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır. Lain uchrjol, la ychrjoun ma'hum, ve lain لا la yancronhum, ve lain nceruhum,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 kendilerine yardım edilmez. ashadu fi min Allah. Zalik la Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır. La yuqatilun kum jami'an illa fi quram محصنة أو موراء جدر بأسه بينهم شديد تحسبهم جميع وقلوبهم شتى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 Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Keme sele şeytan iz qala lil insen ikfur <gülüyor> fellema kether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 İçinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur. Ya eyyühellezîne âmenu attekullâhe vel tenzur nefsumma kaddemet ligadin ve attekullâh.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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٓئِكَ هُمُ <gülüyor> الْفَاسِقُونَ Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir. لَا يَسْتَو۪ي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفائزون. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.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 kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görünmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgiyicidir çok merhamet edicidir. ''Hüve Allah'u lezî lâ ilâhe illâ huvel melikul kuddûsu selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekabbir''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 Huvel <S voix> Allahu'l Halikul Bari'ul Musavvir Lehül Esmâ'ül Husna Yüsbihu Lehû mâ fi's Semâvâti vel Ardı ve Huvel Azîzul Hakîm O yaratan yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم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 كم كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم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 اذ قَالُوا لقومهم إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كفرنا بكم وَبَدَا بيننا وَبَيْنَكُمُ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ illa qawl ibrahima li gerçekten sizin için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 La yanhaakum Allahu 'anil ladheena lam yuqatilukuum fid-deen wa lam min diyarikum an tabarruhuum wa tuqsituu Allah size din hususunda sizinle savaşmayan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 يا أَّهََّينَ آممَنُ إذَا جَ أَكُمُ الْمُؤمنِناتُ مُهاجِاتٍِ فَمْ تَحِنُوهَّ اللهَّهُ أَلَمُوا Allahu alem bi imanihin, f in alim tumuhun muemnatin, f kuffar. فَلَا tercüghun ila al kuffar lahun hilul lahum ve lahun yilulun lahun ve atuhum وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا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 Ya eyyüha el-Nabiyyü ıza jääke el-Mu'minat yubayi'naka ala anla yushiriknabillahi şey'a wala yasiriknabillahi şey'a ve la yeznina ve la yqutulna auladhun ve la yatina b bhtanin yftarinu bine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 Ayiha ladin âmanu, la tettowlu qo`man, gâzba Allahu ileyhim, qad yâisu min al min qubur Ey iman edenler, Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin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 Sürede bu atla anılmıştır. Bismillahi ma fi ve ma fi al ve O al hakim Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allahı tesbihi eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Yaa, ay yehal, Ladin amanul, ma teqolun, ma la tefgalun, kabr amaqta an teqolun, ma la tefgalun. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz. Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. İnna Allaha yüpübüllâzîne yuqatilûn fi sabilihi safan kânnuhu bûniyânû mursus. Allah kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَن۪ي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Hani bir zamanlar Musa kavmine benim...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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya banii isra ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqal lima bayna yaday minat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 Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler. وَمَنْ أَظْلَمُ Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yuridun li-yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihu walau karihal kafirun Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. <gülüyor> Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.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 Zalikum خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدَنٍ ذَذِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur. Ve uçuratupbunha nesrüm min Allah ve fethun karibe ve Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele. Ya eyhellezine amenu kunu ensarallah kema kalle Isa bin Maryam كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصر الى الله قال الله oifetun min bani isra ila wa kafarat taif fa ey iman edenler Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince, havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece, İsrail oğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da etmişti. Ama biz, iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de, onlar üstün geldiler. Cuma suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yüسبihulillahi ma hakim göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran çok kutsal çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder <Sessizlik> <Sessizlik> Okuma yazma bilmeyen kimselere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 Allah büyük lütuf sahibidir. Məsələlərinin, hummül Taurat, thumma, lâm ypmilu haa, k məsəlil hımarı, ypmilu asfara, biäsm məsəlül Qoüm, ləzin kəzbu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 أوليا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله. إن ''Zaamtum ennekum evliyâ'u lillâhi min dûnin nâsi fete mennevul in kuntum sâdiqîn.'' Ey Muhammed! De ki, Ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında...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 ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir. Oğlum, inn al-mo'tal, lü bir <gülüyor> tefrûn minhu, fînnu mulaqîkum, thumma turrûn ila 'alim al-waib ve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 O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ya ay yehal zinamenu, ıza nudi min salatimi, yom el jumatı fasgau ila zikri Allahı, wathar al bayy.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 <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا وَمِنَ Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman, seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen ki, Allah'ın yanındaki mükafat, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İzâ câeke el münâfikûne qâluû neşhedü inneke le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 Münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor. İtte kudu a imanhum jannatan fadu al sabilillah. Innham sa ama onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. ذَٰلِكَ <gülüyor> Bu onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Ve eğer onları gördüğünde, onların cesetleri seneyeceğini görürlerse, onlar da onların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 Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleklerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar. وَإِذَا قِيلَ Onlara gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesinden dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.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 Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Humullezine yekulun la tunfiku ala men inda rasulillahi hatta yanfadû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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.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 فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَن۪ي لَا اَجَلٍ قَر۪يبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Herhangi birinize ölüm gelip de, Ey Rabbim!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 Allah, eceli geldiği zaman, hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi Bu sure, Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette, dünyada üstünlük taslayan kafirlerin, kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık onundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Huvallazi halakakum feminkum kafirun ve minkum mu'min. Vallahu bima ta'malun basir. Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. <gülüyor> o gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüşte yalnız O'nadır. Ya'lemu ma fissemâvâti vel erdi ve ya'lemu ma tusirrûne ve ma tu O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. ladin min Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır. فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا Bunun sebebi şudur Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Zamalılar kafır olanlar kimin ibadetini başlattı? Bana ve Rabbimizden ibadet ettiğimizden ibadet etmeyi başlattılar mı? Bana ve Rabbimizden ibadet ettiğimizden ibadet etmeyi de ki Hayır Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir Bu Allah'a göre çok kolaydır Feaminu billahi ve resulihî ve'n-nûri'l-lezî enselnâ Vallahu bimâ o halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yaume yecame'ukum li yevmil cem'i zalika yevmut Wamay yu'min billahi ve yagmal salih yu kafir عنه siyatih ve وَيُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün... Kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Me asaba min musibatin illa bi iznillah. Ve men yu'min billahi yahdi qalbehu. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ve iti'u'llaha ve iti'ur-resul. Fe in tevelleytum fe inna ma alâ resûlinel Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allahu la ilahe illahu ve alallahi mu'minun. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Ye eyhellezine emenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum adûllen lekum fehzeerûhum ve in ta'fû ve tasfahu ve tagfirû fe Ey iman edenler hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır onlardan sakının ama eğer affeder hoş görür bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir İnne emwalukum ve auladukum fitne Vallahu indehu ecrun azim Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, Kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. İn tuqridu'llahi qarzan hasanen yud'ifhu lekum ve yaghfir <gülüyor> lekum. Vallahu şakur halim. Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır. Âlimul gaybi ve şehadetil azizul hakim O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak boşanma anlamına gelir. Sure içerisinde boşanmayla ilgili hükümler açıklandığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannabiyyü ıza tolqatumun nisâkı fa tolqo hunn li irdatihinn wa وَاحْصُلُوا عِدَّةً وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدَر۪ي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك امرًا. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın, ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe, onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse, kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah, Bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır. Faida belauna aceluhun, faamsikuhun bimagrufin, aufarikuhun bimagrufu, ve aşıdu zwei adel, ve اقيم الشهادة لله ذلك يعذب به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ الله بَالِغُ أمره. قد جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz ki, Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur. وَاللَّا اِيَّ اسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ فَلَافَتُ Tağdettı hınnı, üç aylı hınnı, Allah eylem yapmaz. Ve ulahtı alhamalı ajl hınnı, eylem yığan haml hınnı. Ve kim ittakillahı, Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti üç aydır. Henüz adet görmemiş olanların ki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. ذَلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَ لَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, Mükafatını büyütür. Eskin onun, nemin, nihit sakan, tumun, ujedikum, ve la tuzaruhun, la tuzayiqu, alayhin.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 وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اخرى. Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, Çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.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 يَجَعَلُوا <gülüyor> اللّٰهُ Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir. وَكَأَيِّمْ <gülüyor> قريه <gülüyor> nice memleketlerin عن halkı Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا lah Ulil elbebileenu Kazel Allahu ileyikumdik Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır O halde ey iman eden akıl sahipleri Allah'tan korkun Allah size bir Kur'an indirdi Rasulü yeter, عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعمل الصالحات من الظلمات إلى النور، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ yedaḫilhu cennatin tecrîmin tahtıha'l enhearu halidîn fîha ebede kad ahsana llahu lehu rizqâ iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi kim Allah'a inanıp salih amel işlerse, Allah onu altlarından ırmaklara kan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. اللههُ الذي خَلَقَ سَبَ سموَاتِ وَمِنَ الأرض مِثلَ يَتََززَّلُأَمْرُ بَيْنَهُ نَّ للتَعلُ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini, ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için, O'nun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri, kendine haram kılmasından söz ettiği için, sure bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya ay yeh Nabi, lima tahrmum aahal Allah la katabtagi marbata azvac. Ve Allahu Gfur Ey Peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Adferaz Allahülakum tahille teaymanikum, Wallahu maulakum vehu Allah Yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِذْ اَسَرَّ النَّب۪يُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَد۪يثًا فَلَمَّا نَبَّئَتْ Arf ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma naba'aha bi qalat man an ba'a kadha Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti o, bu sözü, peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu kendisine haber verince, eşi, bunu sana kim haber verdi diye sordu. O da, bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. <Gülüyor> إِنَّ تُبَا إِلَى اللَّهِ فقد صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تظاهر عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا. فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبَر۪يلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ Ey Peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinizi arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.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 Muslimat, Müminat, Qanıtat, Taibat, eğer O sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize, sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Ya eyyüha الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهِ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi... Yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ Kıyamet günü kafirlere, ey inkâr edenler! Bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir. Ya eyyüha الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا واغفر لنا, وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz! Sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir. Yeh, ey yehan, Nabi, cahid, il küffar ve münafiqin, ve glubz عليهم, ve mäwahum jehannam ve bäs al Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Bura be Allahu mithalil illa zin kafarım raa tanuhiu ve raa tanuut kantat ahtabdeyni min ibadina asalhiin faqanat huma fe Allahi shay'an wa qila dakhlan Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkârlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِل۪ي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْجِن۪ي وَنَجْجِن۪ي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْجِن۪ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Allah, iman edenlere de... Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. وَمَرْيَمَ <gülüyor> بَنَةَ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وكانت من القانتين. Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.